Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, Bir Gariplerin Kitabı programında daha sizlerle beraberiz. Hepiniz öncelikle saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Profesör Doktor Ethem Cebecoğlu hocamız bize Esat Efendi Hazretlerinin, Esat Erbili Hazretlerinin hayatını ve menakıbını anlatıyor. Ee, geçen haftaki programımızda, geçen programımızda, Esad Efendi Hazretlerinin yetiştirdiği şahsiyetlerden hulefasından bahsetmiştik bazı kaynaklara dayanarak bugün de hocam eğer arzu ederseniz bu yetiştirdiği şahsiyetlerden birkaç tanesinin hayatından kısa kısa bahsedebilir misiniz? Evet Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ali Ekta Efendi veya Hoca Ekta Efendi bu faziletiyle meşhur yani hal ehli zat, yani tam bir Allah dostu Ayasofya dersi amlarından ama Hafız Efendi'den icazetli ve kendisi de icazet vermiştir Ali Ekta Efendi farçayı çok mükemmel bilirdi ve Esad Efendi'nin halifelerindendir çok aşık bir zattı. ve Arif'ti 1907 senesinde vefat etmiştir. Yani vefat tarihi ta 1907. Eyüpte 40 merdiven denen mahalde aile kabristanına defn olundu. Esat Efendi'nin icazetli hulefasından olmasına rağmen icazetini saklamıştır. İstanbul müftülüğünde vazife görmüştür. Miras taksimiyle alakalı ferais konusunda Mütarsız bir zattı. Ya yani. bu zatın Ali Efendinin bir takım eserleri var. Tabi bu bir doktora tezi olarak, master tezi olarak çalıştırılabilir bu eserlere ulaşma imkanımız e, evet. herhalde var değil mi? Öyle zannediyorum. Evet hocam. Ve çalışılmadı da. Yani Hüseyin Vasaf Sefini Evliya bu eserlerinden de bahsediyor eserlerde. Evet. Yani çalışılmış bir şansiyet değil evet. Diyor ki mesela Mirkatü't-Talikat, Halebi Haşiyesi, Taşköprü Haşiyesi, şurut Salat Haşiyesi, Aruz Haşiyesi ve Tasavvurat-ı Seyyidine Talikat bu eserler basılmıştır. Bir de Sure-i Rahman tefsiri var, Suret-ül Beled tefsiri var, bir de meclisül ül Şerhi ve henüz basılmayan eserleri vardır diyor. Yani Hüseyin Masaf bunları anlatıyor çok ilginç yani çok ilginç Sami Efendi Hazretleri o da doktora olarak çalışılmadı ama ben Sami Efendi Hazretlerinin hayatını abimizle beraber Musa Efendimizden 1984 senesinde vefat ettikten sonra bir özel izin aldık ve Türkiye'nin pek çok şehrini dolaştık Ali Vasukurt Bey vardı Allah razı olsun Yaşar Ersoy Bey Şoförlüğümüzü yapardı Abdülvaki abi O da katılırdı böyle Gezilerimize Hacı abi ben Elimizde teyp İşte Karaman'a gittik Efendime söyleyeyim Eskişehir'e gittik Bursa'ya, Balıkesir'e Akisar'a, İzmir'e yani epeyce bir velayet dolaştık. Sami Efendi ile ilgili bir hayli doküman topladık. Evet. Onlar şimdi kendi özel kütüphanemde bir hayli bir hacimli ve bekliyor. Tabi onların yayınlanması lazım. İnşallah Şu bu, anda bu, yazıyorum. Allah dostları serisini de çıkardım. Şu anda yazıyorum. Yani. Şu ana 333, 333, 333 olmak üzere 999 tane Sami Efendi ile ilgili e, menakabı yazacağım. Allah'a nasip edin. Daha sonra o eserin e, birinci ciltini, hayatını, eserlerini, ta, çeşitli tavufi görüşlerini onları da bu çalışmama ekleyeceğim. Bu da benim artık ölmeden önce bir profesörlük sezi olarak ortaya çıkmasını, hizmete de vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Tabi dualarınızın bereketiyle. İnşallah hocam. Hocam belki Esat Efendi Hazretlerinin yolunu en yaygın şekilde devam ettiren Sami Efendi Hazretleri. Evet, Sami Efendi Hazretleri. Burada da kısaca dinleyicilerimize Sami Efendi Hazretlerinin hayatı hakkında yani bir kısa bilgi verebilir misiniz Tabii. o yetiştirdiği şansiyetlerden bahsederken? Efendim 1892 senesinde Adana'da dünyaya geldi. İlk ve orta tahsilini Adana'da yaptı. Yüksek tahsilini İstanbul Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. İstanbul Hukuk Fakültesi'ni birincilikle bir yer Devrin meşhur Nakşi Tekkesi Gümüşhanevi dergahında Ahmet Ziyavuddin Gümüşhanevi'den ders aldı. Ve iki defa üst üste erbain çıkarttı ve riyazetler yaptı. Daha sonra Beşiktaş Müflüsü Fuat Efendi'nin babası Rüştü Efendi'nin yol göstermesiyle Kelami Dergahı Şeyhi ve Meclis-i Meşayih Riyisi Erbilli Esat-ı Erbilli'ye etti. Kısa zamanda kesbi kemalat eyleyip seyrük sülükunu mani manevi eğitimi tamamladıktan sonra hilafetle irşada oldu. Burada Sami Efendi Hazretlerinin dergaha gelişi Sözlü kaynaklarda şöyle anlatılıyor Dergah'ta pek fazla tanınmayan ve Esad efendiye işaret buyurulan Esad efendinin de kendilerine manen bildirilip çevresindekilerin bundan o zaman gafil olduğu fakat ehli tarafından bilinen bir zat daha yetişmiştir. Bu zat daha sonra birçok övgü ve metiye nazar olan mazhar olan Sami Efendidir. Ahmet Cevdet Paşa'nın mecellesinin üniversitede ders kitabı olarak okutulduğu 1910-1915 yılları arasında üniversitede hukuk fakültesini bitirmiş. Askerliği İstanbul'da levazın subayı olarak yaptıktan sonra zamanın mürşitlerinden Ahmet Zeyddin Gümüşhanevi'ye intisap etmiştir. Babası Abdurrahman Abdurrahmanoğlu Müşteba Efendidir Adanalıdır Sami Efendi ilmiye sınıfından olduğu için riyazata konulmuş ve Gümüşhane bilirgahında iki tane erbain çıkarmasına rağmen kalbinde herhangi bir hareket, kımıldama ve çalışma görülmemiştir Sami Efendi'nin arkadaşlarından olan Hoca Rüştü Üstad'ı bir ziyaret edelim herhalde görüşmediniz der ve beraber kelami dergahına Esat Efendi Hazretlerini ziyarete giderler. Onu efendim sınıf arkadaşım Gümüşhanevi'nin Hazretleri'nin evlatlarından Adanalı Sami Efendi diye tanıtır. Efendim der, bu gördüğünüz zat sınıf arkadaşımdır. Gümüşhanevi Hazretleri'nin evlatlarından Adanalı Sami Efendi diye tanıtır. Esat Efendi Hazretleri, Sami Efendi Hazretleri'ni hikmet dolu bakışlarıyla yukarıdan aşağı şöyle bir süzer ve şöyle söyler, bizim sayılır. Hususi bir görüşme yapılır ve Esad Erbil Hazretleri o hususi görüşmede Sami Efendi Hazretleri'ne istihare verir. Sami Efendi Hazretleri istihareye yatar ve pek çok büyük keşifler vuku bulur. Bunun sonucunda Esad Erbil'i hazretlerine indisab eder. Yani bir yerde bir inkişaf olmuyor, bir açılma olmuyor. Öbür tarafta ise... Oluyor. değil mi? Yani, yani bir nasibi orada. Demek yani gibi, 40 öyle. gün aç susuz, karanlıkta kalıyor. Allah Allah diyor, kalbi çalışmıyor. Bir 40 gün daha giriyor, yine geceli gündüzlü, o karanlığın içerisinde, halvet hücresinde zikir çekiyor, aç kalıyor, riyazet yapıyor. Orada Esad Erbil'i hazretlerini görünce takır takır kalp çalışmaya başlıyor yani kaderi ilahide nasip nereye yazıldıysa yerini bulmak gibi bir şey yerini yani, bulmak gibi bir yani şey oluyor yani var, evet. Onda bu, bunlar bir sır akıl sırı ermiyor evet. akıl sır ermiyor yani kimin nasibi nerede nasibiniz neyse o nasibinizin doğrultusunda olaylar cereyan eder ve nasibiniz manevi işaret nereye gösteriyorsa oraya da gitmek ve oraya yönelmek lazım başka kapılara gitmek olmaz, yoksa açılma olmaz, kemalatınız mümkün olmaz. Herkesin nasibi, yücelmesi, büyümesi belli bir kapıdandır. Herkesin nasibi, sofrada ayrı ayrı, maneviyatta da ayrı ayrı büyük zatların sofralarından istifad ediyor herkes. Aynı değil. Evet hocam. Sami Efendi Hazretleri ile alakalı anlatılan, bu dergeha götüren zat şu an aklıma gelmedi. İşte diyor ki, ben diyor bu yolun bir başını söyleyeyim sana bir de sonunu söyleyeyim diyor evet. pek çok macera yaşatırlar bu yolda ama diyor işte başı hiçbir şeyden hiçbir şey incitmemek sonu ise hiçbir şeyden incit, incinmemektir diyor yani insanları inci, ee, incitmeyeceksin yani, Birinci, birincisi en yani. sonunda da kimseden de incinmeyeceksin, i̇ncinmeyeceksin. Yani hiç kimseden de kırılmayacaksın kırılmamak herhalde tasavvuf yolunun en böyle evet. zirvesi olmuş oluyor değil mi hocam öyle, öyle ağır bir deriz tabii. tabii. Yani adam size ihanet ediyor Evet. Sizi şikayet ediyor Başınızı bela sokuyor evet. Efendim, Yanlışlık da yapıyor Bunları biliyorsunuz İncilmiyorsunuz Yine işte Ona yardım ediyorsanız yardıma devam ediyorsunuz Ona dostluğunuz varsa Dostluğunuz devam ediyor Yüzünüz yine gülmeye devam ediyor Yani böyle olmak lazım Hazreti Ebu Bökür radiyallahu anh, Biliyorsunuz kızı Hazreti Ayşe'nin başından bir ifk hadisesi geçti. Evet ve Medine'de pek çok kimse dedikodu yaptı. Ve dedikodu yapanlar arasında Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın her zaman yardım ettiği bir adam da vardı. Evet. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh çok kızdı buna ve yardımı kesti. Ama daha sonra aldığı ikazla yine yardıma devam etti. Kötülük yapan insana iyilik yapmaya devam eden bir insan manen olgunlaşmıştır. Biz de bu ders olarak fakire kim ne kötülük yaptıysa iyilik yapmaya devam etmeye devam ediyoruz. Hiçbir zaman kötülük yapmamaya, kötülüğe kötülükle karşılık vermeye, vermemeye çalışıyor. Sindirmeye, işimize atmaya, özümsemeye, hazmetmeye gayret ediyoruz. O hazım sizi olgunlaştırıyor. Ama çok zor. Kendinizi sahipsiniz, başkasını incitmeyebilirsiniz. Ama başkasına sahip değilsiniz ki siz. Yani başkası ağzını tutmaz, dilini tutmaz. Evet. Konuşur, savurur, eleştirir, bağırır, çağırır. Hakaret eder, küfreder. Döğene elsiz gerek, sövene dilsiz gerek. Derviş gönülsüz gerek. Sen derviş olamazsın. Sen hakkı bulamazsın. Ya Mevlam, hu Mevlam. Evet. Bu, bu iş böyle. Dayak yiyeceksin, süzacaksın. Bir şey yok. İhanet edecek, boynu büküzeceksin. Bağıracaklar, güleceksin. Küsecekler, küsmeyeceksin. Ayrılacaklar, terk etmeyeceksin. Hep onlarla beraber. Bu Alvaro Efe'nin de güzel bir şiir, evet. şiiri var hocam. Bu incin, evet. incinmemekle alakalı. Şöyle diyor, aşık der incidenden, incinme incidenden, Kemal'den oksaniymiş, incinen, incitenden diyor. Yani öyle hep sonu dendenle biten. Böyle bir kafiyeli, redifli. Böyle güzel bir şiir. Yani evet. Yani. yani tabii maneviyatta tekamül etmiş insanların yapabileceği şey yani hiçbir şeyden incinmemek. Hocam bu Sami Efendi Hazretleri'nin hayatıyla alakalı işte başka söyleyeceğimiz var mı? Tabii bu. Tabii hayatını inşallah yayınlayınca göreceksiniz. Yani Hadden efzun derlerdi eskiden. Evet. Yani sayılamayacak kadar çok hatıra var. Büyük konuşmayayım da. Yani ben 999'la sınırlamak istiyorum. İnşallah. Çünkü hepsini yazmak mümkün değil. Çok muazzam hatıralar var. Yani ben ilk defa Mustafa Zilin Paşa'cığım şeyini de Cuma namazından sonra görmüştüm. Pardon Cuma namazında gelirken ve Cuma namazından ayrılırken görmüştüm. İlk gördüğümde sebebini bilmiyorum. Gözümden yaşlar geldi. Allah. Im. Niye ağladım bilemiyorum. Yani gözümden yaş geldi. Niye ağlıyorum bilemedim. O zaman gençtim tabii. 25 yaşında falandım. Şimdi yaş 64, 38, 39 sene önce. Demek ki nasibimiz varmış ki tesir almışız. Yani gözümden yaş geldi ağladım. Evet. İntisabım da şöyle olmuştu. Sami Efendi Hazretleri'ne. Eskiden böyle e, bizim 1967'li 68'li yıllarda rahmetli zamanın eserlerini okurduk. Ankara'da dört tane Risale-i Nurevi, Nurevi vardı. Dört tane fazla yok. Bir, iki, üç, dört. Yıldırım Beyazıt meydanında. Evet. Orada bir apartman var. Orada Allah razı olsun. 67'li yıllar. Yani hemen hemen 50 sene yakın yani orada dersleri devam ederken bir gece rüyamda Bediüzzaman Hazretlerini gördüm bir yandan da Risale-i derslerine gidip geliyoruz böyle Bediüzzaman Hazretleri böyle bir arabaya binmiş at arabasının arkasında ben oturuyorum böyle Ulucanlar semtindeyiz Böyle Mevlevi Hanenin Yeni caminin orada Hapishanenin orada Mevlevi Hane vardı Yıkıldı şimdi Mezarlık türe de Mevlevi Hane kısmı yıkık evet. Orada böyle e, At arabasında beni götürüyor zaman Hazretleri Derken bir çok güzel yemişil bahçeli Bir eve geldik çok güzel bir ev Elhamdülillah Sabah böyle güneş yeni doğuyor Serin bir hava Bahar mevsimi, çiçekler açmış. Merdivenlerden çıktı, ben de çıktım. Ha demek ki, büyüdüğü zaman merdivenlerden çıktığına göre gittiğimiz zat büyüdüğü zamandan manen büyük bir zat. Rüya ona delali de ediyor. Evet. Kucaklaştılar, ben de kucaklaştım. Yani elini öptüm falan. Oturduk böyle sofranın üzerinde masa, o kadar çok çeşit yiyecek var ki, rengarenk. ya her çeşit çeşit çeşit peynir, çeşit çeşit üzüm, meyve, efendim söylemiş, zeytin, domates işte yumurta falan şu börek, çörek, tatlı matlı bal, börek, çörek, hepsi var dolu böyle güzelce hep ama bir Zaman Hazretleri de uzat da çok zayıf rüyada hmm. bir Zaman Hazretleri de üzerinde Arap Çellabiyesi var o zatın da üzerinde Arap Çellabiyesi var Yemek yedildikten sonra dua yaptılar. Tokalaştılar. Ayrıldılar. Ben de ayrıldım. Bediüzzaman'ın arkasından merdivenden inmeye başladım. Bediüzzaman döndü bana dedi ki, niye geliyorsun evladım dedi. Yemek gitmiyor muyuz efendim dedim. Yok sen burada kalacaksın dedi. Hemen yukarı çıktı. O zatın elini öptü. Oğlum bu zat Sami Efendi Hazretleridir. Ona döndü dedi ki, Sami Efendi, ...bu bizim yavrumuzdur, size emanet ediyoruz... ...bundan sonra sizindir... ...bunu kullanın dedi... Hmm. ...bunu ista, ista, istarede tarafı, de görüyorsunuz değil mi? ...istare... E, bunu he, ve, is, böyle istare. Hmm. ...ve sabah kahvaltısı... Be ...pek hmm. çok da yemek var... ...sonra anladın mı, onlar ilim... ...o yediğimiz yemek hep ilimmiş... ...sonra da ...güneş yeni doğuyor... ...nereye bizim kalbimize. ...zayıf, naif... ...aynı rüyada gördüğüm gibi çıktı geldi... Ben ders almam bu şekilde oldu. Bedü zaman beni götürdü, teslim etti bu kapıda. samini olmaya çalışıyoruz. 8. olmaya çalışıyoruz. Kapının önünde bu kapının işte hizmetkarıyız. Ölene kadar böyle devam edeceğiz inşallah. Allah nasip ederse. Allah razı olsun hocam. Yani yolu seviyoruz ama biz güzel değiliz. Estağ Allah eksiğimizi, kusurumuzu estağ tamamlar Estağfurullah Allah muvaffak eylesin. Söyleyecek Allah. çok söz var yani maneviyatla ilgili ama işte söyleyemiyoruz aklımıza gelmiyor en iyisi teslim olmak ve susmak makamı samte demir çaktık evet. sessizlik ve susmakta kaldık efendim burada ben şey anlatacaktım esas tekkelerin o kapatılması olayı var ya bir müddet daha dergahta kaldıktan sonra tekkelerin kapatılmasından sonra Adana'ya döndü Sami Efendi Hazretleri Adana camii Kibir'de vaaz ve sohbetlerle irşat hizmetlerini yürüttü. O Cami-i biz gördük Hacı Gedikli abiyle. Orada Sami Efendi Hazretlerinin böyle şeye girdiği, efendime söyleyeyim, hücreye girdiği bir oda var. Çile. çile Çilehane. Çilehane. Çile. Caminin arkadan ama dedeler yapmış. Dedelerin mezarları da caminin altında. Ramazan oğullarından, evet. o oğuzların üçok ok aşiretinden, orada kırk gün, kırk gün, kaç tane kırk gün hep riayeti çıkarmış namıf en aziditleri, hep yani erbağın çıkarmış, çile çıkarmış, burada erbağına giriyor, kırk günlük çileye giriyor, hemen yan başındaki hücre, hamam, banyo, Mer orada siz oturup da Allahü Teala'yı tefekkür edersen. Aklınıza dünya gelirse cenabes sayılıyormuş o. Mesela orada düşünürken evinizdeki kaşık aklınıza geldi. Kaşık dünya. Neettir. Bunun akla gelmesi anlamsal olarak, mana olarak, in sense of meaning anlam bazında olmak üzere manevi cenabes sayılırmış. Öyle Allahla bütünleşecekmişiz ki. Dünya diye hiçbir şey aklımıza gelmeyecek. Sami Finansleri öyle sert riyazetler, sert erbainler, sert çileler çıkarmış orada. Orayı gördük, böyle konik bir tepesi var falan. Çok güzel gerçekten. Ee, orada Sami Finansleri yıllarca hizmet etmiş. Yıllarca orada Doktor Necmetin abiler falan. Orada hep devam etmişler. Orada ders yapılmış, sohbetler edilmiş, zikirler çekilmiş. Yani... Sami Efendimiz Hazretleri dedilerinden kalma o camide, Ulu camide, ki Ulu cami dediğimiz cami-i kebir, Cuma namazının kılındığı cami. Evet. En büyük cami. O şekilde Sami Efendimiz Hazretleri orada görev yapmış camide. Bir yandan da evinin geçimini sağlamak üzere, kereste ticarethanesinde, bir kereste ticarethanesinde muhasebe tutmuş, ve babalarından, dedelerinden kalan mirası kabul etmemiştir. Çünkü vakıf malıdır, haram olur, haksızlık olur, bilmem ne olur. Hassas ve çok ince bir düşünceyle Sami Efendisi'leri vakıf olarak intikal eden dedelerinden gelen o mal varlığını da reddetmiş. Yani kabul etmemiş. Basit bir muhasebet defteri tutmuş. Ondan gelen üç kuruşla işte evlenmiş... Ailesinin ve kendisinin geçimlerini sağlamış. Evet hocam, bu Sam Efendi Hazretlerinin tabii anlatılacak çok merakı var, yalnız e, süremiz de kısıtlı. Az bir şey var, onun evet, hayatını yani. bitireyim. 1949'da ilk defa hacca gitti, Hacı yasaktı. 49'da mı, 48'de mi açıldı, yanılmıyorsam açıldı sene gitti hacca. Yani. de İstanbul'a geldi 2 yıl İstanbul'a kaldıktan sonra Haççak gitti bir ara Saraç Mehmet Efendi ile Konyalı Saraç Mehmet Efendi ile Şam'a yerleşti 9 ay sonra Tekrar İstanbul'a gelerek Beyazıt Daleli'ye oradan da Erenköy'ne yerleşti Özellikle Şam'da Kaldığı yıllarda Şevket Hocamızın çok hatıraları var Allah razı olsun o anlattı Nazım-ı Hazretleri Hazretleriyle Lefke'de görüştüğümüzde Sami Efendi ile İsmail Hakkı Bursevi'nin o ruh Beyan tefsirini sabah namazından öğle namazına kadar her gün 5 saat 6 saat beraber okuduk demişti bana yani e, rahmetli Nazım-ı Hazretleri da nikahını filan e, da Sami Efendi evet. kıydı dedi yani o mübarek Nazım-ı Hazretleri öyle demişti. Evet. Nikahını Sami Efendi Hazretleri kılmış. Üç defası tekrarlı böyle gülerek yani çok seviyorum Sami Efendi Hazretleri'ni. Öyle bir zat. Allah rahmet eylesin. O da ahirete intikal etti. Kıbrıs'ın bir ışığıydı. Kıbrıs'a bir ışıktı o. Evet. Erenköy'de İstanbul'a geldi. Önce Bayazda yerleşti, sonra Lalili'ye, ondan sonra Şeyh'inin bulunduğu Erenköy'e yerleşti. Erenköy, Mustafa Zinipaça Camii'sinde vaazlar ve sohbetleriyle ilişat hizmetini yürüttü. Bir taraftan da geçimini temin etmek üzere Alemdarab'ın Tahtakali'deki ticarethanesinin muhasebesini tuttu. Sohbet ve hizmetlerinin meyvesi olarak kısa zamanda bağlıları, dervişleri arttı. 1979'da Medine'ye hicret etti. Ve 12 Şubat 1984 tarihinde de Medine'de çok sevdiği Rabbisine kavuştu. Cennet-ül Baki'a kabristanına defnolundu. Esat Efendi'nin tarikatını en yaygın şekilde Sami Efendi Hazretleri yaymıştır. Rahmetullahi Aleyh. Eserleri, Hazreti Bekir Sıddık, Hazreti ömer Faruk, Hazreti Osman Zülnureyn, Hazreti Ali Murtaza, Ashab-ı Keram, Halid bin Velid, Bedir gazvesi, Uhud gazvesi, Tebük seferi, Fatiha suresi, Bakara suresi tefsiri, Fatiha suresi tefsiri, Yusuf ve Hud sureleri tefsiri, Yusuf aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam ve dört tane Musahabe sohbet kitabı yayınlanmıştır. Teşekkür ederim. Kıymetli Arkam Radyo dinleyenleri Temci Becoğlu hocamız da Esat Efendi Hazretleri'nin Menakımından bahsediyoruz. Bu Esad Efendi Hazretleri özellikle mektubatında ve risaliye Esadiye isimli eserinde bu zikirden çok fazla bahsediyor. Zikrin muhabbetle alakalı olan yönünden bahsediyor. Ve kendi zikir halkasından da bazı örneklerden bahsediliyor. Bu karvetin eserinde. Hocam sizin de yazmış olduğunuz eserde bu, evet. e, bu Saksı'daki sardunyalar ve evet. kainatın zikre iştirak etmesiyle alakalı daha önceki programda da kısmen bahsettik evet. onunla alakalı söyleyeceğiniz başka e, bir hatıra menakıp var mı acaba? Efendim bu Esad Erbile Hazretleri mahluk hadise verdi onun bahçesinde bir kümesi var mesela kümese gider tavuklara, horozlara öyle uzun uzun bakardı 20-30 tane kadar tekkenin bahçesinde böyle. Onlardan taze yumurta, misafirlere ikram edilir. Onlara bizzat kendisi yem verir. Sanki onlarla konuşurmuş. Yani onlarla kozmik dille konuşurmuş. Ve tekkenin her tarafında güzel sardunyalar, begonyalar... Artık İstanbul'da top kadifeler. Bunlar çiçek olarak saksılar halinde dergahın her tarafında yaygın olarak dikilir, bakılır, sulanır. Ve onları çiçekleri çok seyredenmiş. Çi çiçeklere bakmak. Allah'ı hatırlatıyor. O güzel şekil. Allah'ın cemal isimlerinin tecellisi. Esedevinde Hazretleri tek de otururken diyor Karl bir ara benim yanımdaki saksıdaki sardunyalara baktı, baktı ve gözü daldı. Öyle daldırıyor. Bir süre sonra ayağa kalktı ve çok renkli, güzel kokulu bu çiçekleri hayranlıkla ayakta da seyretti. Ondan sonra yanındaki İstanbul Senki profesöre dedi ki, bakın dedi bu çiçeklerde hayata ait gerçeklerin hikmetini buluyorum hayatın hakikati bu çiçeklerde var dedi İnsan bırakın başka bir şeyi sadece tabiatı seyretse basılmış bir kitapta ölü mürekkeple yazılmış olan bilgilerden çok daha fazlasını öğrenebilir yani kainat kitabındaki yazılanlar çok fazla o çok fazla olduğuna göre kainat kitabını daha çok okuyun diye onu tavsiye ediyor her şeyden önce Allah'ın Celle Celaluhu gözler önüne serdiği tabiat kitabını okumayı yani anlamayı öğrenmemiz icap ediyor çünkü senurihim ayatina fil afaqi ve fi enfisihim hatta yetebeyyene lehum ennehul Allah ayetlerini önce ufukta horizontal yatay dünyada gösterir Ondan sonra enfüsi, dikey, vertikal dünyada ayetlerini gösterir, yatay ve dikey ayetleri gördükten sonra hakikat sizin önünüzde tecelli eder, hakikat size ayan olur ve zuhur edip gözükür. Bir insanın varoluşunun hakikatini tabiat kitabından öğrenmesi tıpkı güneşin doğuşuna benzer. Bu yüzden kendini bilen Allah'ı bilir denmiştir. Aynı şekilde Allah'ı bilen insanlar da kendilerini bilir diyor Esed Erbih Hazretleri. Yani men arefe nefsehu fekad arefe rabbuhu, men arefe rabbuhu fekad arefe nefsehu. Çift yönlü yani. Çift yönlü. Çift yönlü. Yani iki Onun için arifi billah olanlar nefislerini mutlak mutlak bilirler. Yani. Evet hocam. hocam. Başka bir hatırasında bu. Duan kabul olunması ile alakalı, dua'ya çok önemliyet veriyor Sattefendi Hazretleri bir bir gün geliyor işte benim dua'm neden kabul olunmuyor diyor. Onunla alakalı bazı ifadeleri var Sattefendi Hazretlerin. Evet. Ondan evet. bahsedebilir misiniz? Ya yani bir gün Esadirü'lü Hazretlerine eski ittah terakkili, yani bugünkü manada CHP'li birisi geliyor diyor ki Esadirü'lü Hazretlerine. Allah dua ediniz kabul edeyim diyor. Üdü'uniye esteciblokum buyuruyor. Halbuki duayı yapıyorum, yapıyorum, yapıyorum. Allah hiçbir şey vermiyor. Duamızı kabul etmiyor. Acaba ayet yanlış mı? Es Pir Efendimiz gülerek bu soruyu dinledikten sonra... Bu herkesin aklına gelebilir değil mi hocam? Yani dua yapıyoruz, yani duamız kabul olmuyor şeklinde böyle... Evet, evet. gelebilir. Pir Efendimiz tebessüm ediyor ve soruya şu cevabı veriyor. Duanın kabulü için bir takım şartlar var. Şartlar yerine gelmeyince şarta bağlı hüküm de gerçekleşmez. Duanın kabul olmayışında bazı gizli hikmetler, bazı incelikler vardır. Bazen duanın beklenen ve istenen şekilde kabul edilmeyişinde kul için büyük hayırlar olabilir. Mesela sıtma hastasının canı bal çekse hemen verilmez. Çünkü bal sıtmalı bir hasta için zehir mesabesindedir. Aslında iyi bir şey bal ama o sırada yersen sana zarar verecek. Onun hmm. için illa kabul edilecek ve benim faydamı olacak belki senin faydana değil. Onun için de Allah kabul etmiyor. Bunu bilemeyiz. Onun için duaya istemek. devam etmek. Yani hayırlısını, hayırlısını istemek, istemek lazım. lazım Dua o muhul ibadet dua etmek ibadetin özüdür, diyor. Evet hocam. Yani dua, yani insan talep ediyor, istiyor ama bazı istediği şeyler kendisi için de hayırlı olmayabilir. Bu nedenle hakkımızda hayırlısı neyse allah Teala onu nasip etsin şeklinde belki e, dua etmek gerekiyor. Sizin de bahsettiğiniz gibi. Hocam Vesat Efendi Hazretleri'nin e, başka bu programda bahsedeceğiniz, anlatacağınız bir menkıbesi var mı evet, acaba? var. Çok güzel bir menkıbesi var. Kıymetli dostumuz ee, Muhammed ee, Eşmeli, Mehmet Ali, Muhammed Ali Eşmeli kardeşimizin yüz zıskanında gördüm. Tam onu da aldım. Ben görmemiştim böyle bir hatıra. Allah Muhammed Ali Eşmeli kardeşimizden razı olsun. Kendisini çok severim. Bu yük yüz akından almış olduğumuz bu menkıbede de şöyle anlatılıyor. Yüz akı sayı 100 sayfa 65-66'dan almış kitabıma alıntı olarak koymuşum. 1925 sonrası Esat Efendi Hazretleri Kudüs'e surru Erenköy'deki Beyaz Köşk'e yerleşmişti. O sırada şehrin varlıklı esnaflarından birisi, Esad bir Hazretleri'nin namını duymuş. Gidiğimde de bir edeyim nasıl bir zat. Ve sormuş, soruşturmuş, Erenköy'deki köşkünün yerini öğrenmişti. Fakat ziyaret için köşke varınca, ''Bu nasıl şeyh böyle? Ne kadar şaşalı bir köşkü var.'' Şeyh dediğin, şöyle bazı, mütevazi, fakirhane, sade bir hayat olması lazım. Niye bu böyle? İzin alıp esat efendi Hazretlerin huzuruna çıktı. İçeri girdi ki a o ne iyice şaşırdı. Çünkü zemin yer nadide halılarla, odalar değerli mobilyalarla evet. her taraf donatılmış. Eşya birinci sınıf, lüks her şeyi birinci sınıf ya. <gülüyor> i̇yice kafası karışmış. Esat Efendi Hazretleri'nin sırtında da pek az bulunan türden bir samur kürkü varmış. İyi. Zenginlerin giydiği kürkten. Hı -hı. Zengin ziyaretçi bu ne konfor böyle sırtında da samur kürk diye mırıldanmaktan kendini alamamıştı. Esat Efendi Kudüs'e sürru Hazretleri'nin elini yavaşça öptükten sonra kendisine gösterilen yere diç çöktü oturdu. Efendimiz Kuddin Surru hoş geldiniz efendi dedi. Ona tebessüm etti. Daha başka bir şey konuşmaya fırsat kalmadan odanın kapısı açıldı. İçeri derviş kılıtlı fakir bir adam girdi. Selamünaleyküm efendim dedi. Ondan sonra Esad Erbil Hazretleri'ne o fakir dedi ki efendim sultanım dedi sonbahar mevsimi geldi, havalar soğumaya başladı. Eski bir pardosu veya eski bir pardosu gibi böyle giyecek bir şeyiniz varsa istemeye geldim, dedi. Var mı bir şeyler giyecek istiyorum, dedi. Ne? Sırtıma. Esad Erbil Hazretleri ayağa kalktı, o sırtındaki pahalı kürkü çıkardı ve alevladım evladım diyerek dervişe uzattı verdi. Derviş o pahalı kürkü alınca, o ne kadar sevindi. Oturdu biraz, daha sonra sohbeti bitirince, bana izin verirseniz ben gideyim efendim dedi, ve ayrıldı gitti. O gün, Esad Efendimiz'i, Kudüs-ü Hazretleri'ni ziyarete gelen, zengin bir ıhvanı, yolda elinde, samur bir kürkle giden, o dervişle karşılaştı. O kürkü çok beğendi, ve, ve, bunu şeyhimi hediye olarak götüreyim. Esad-ı Hazretleri bütün güzelliklere layıktır diye gönlünden geçirdi. O fakir dervişle selamlaştıktan sonra sordu. Kardeş bu kürkü bana satar mısınız? Satarım. Ne istersin lira. Al sana 300 lira. O zengin bu suretle kürkü satın almış ve yola devam etmiş. Fakir dervişle sevinerek evini yolunu tutmuştu. Derken Kürk'ün yeni sahibi köşe geldi Ve elindeki Samur Kürklü Esad Efendi'nin huzuruna vardı Selam verdi Efendime layık değil ama küçük bir hediye getirdim Lütfen kabul buyurunuz efendim dedi Daha önce ziyarete gelen varlıklı esnaf hala oradaydı Esad Efendi Hazretleri Ört evladım ört diyerek sırtını işaret etti Kürk sırtına konulduktan sonra Huzurunda hayretle bu durumu seyreden esnafa döndü ve Evladım bizim işimiz böyle. Bak görüyorsun. Kürkü biri götürdü öbürü götürdü diyor. Evet. Biz arada sadece vasıtayız. Burada gördüğün her şey mobilyalar, halılar vesaire hepsi emanettir. Herhangi de herhangi gelebilir. Yani hiçbir değeri yok benim için. Sizi meşgul ettiği kadar bu eşyalar bizi meşgul etmez. Rabbimizle aramıza girmez. inni ahbebtul hayra diyor ya. Evet. Hz. Süleyman Aleyhisselam malı severim diyor. Hatta tevarat bil hijab diyor ya. Allah'ı sevmeyi engel değil. Atları seviyor İbrahim Aleyhisselam değil mi? Atlara baktığı yere cihat diyoruz Mekke'de cihat semti atlar manasına geliyor. Evet. Ama atlar suyor ama o atlar Allah'la kendisinin arasında asla girmiyor. Yani dünya hayatı insan Allah'la kendi arasına girerse değil mi? O zaman tabii, tabii Allah muhafaza. O zaman çok sık, sıkıntı, oluyor ya. sıkıntı oluyor yani. O zengin asnaf dedi ki efendim, uygun görürseniz sizden manevi ders almak istiyorum diye ihlaslı bir irade göstererek Esat Efendi Hazretlerine intisap etti. Vesselam. Veren alan, alan veren olur bu meydanda. Veren alan olur, alan veren olur bu meydanda. Akıl şaşkın kalır, lal olur, kalır bu çevganda. Bismillahirrahmanirrahim. Pir Efendimiz çok büyük bir insan, şair, ince sez işliyor, edebiyatçı. Ne kadar övsek hakkıyla övmeyiz. Allah ahirette şefaatlerine nail eylesin. Çekmediği çile kalmadı. Ve en sonunda Rabbine ulaştı. Ve şehadet mertebesiyle o şimdi bizim yüzümüz anlamıca cennette Allah ile baş başa İnne'l müttegine fi cennatin ve nehar fi mak'adi sıdkın inde meliken muktedir yani güçlü bir kralın yanında o şimdi. O muhtekiler cennetlerde, nehirlerde ve çok güçlü bir kralın yanında. Allah ahirette bizleri buluşursun. Bu, program, bu programlarımız da inşallah ona vesile olsun. Acizane, fakirane. Biz de yaşımız 64 oldu, ihtiyarladık. Böyle İstanbul'a kadar gelip programları yapmak. Biz bizim için zevk oluyor. Yaş bir engel değil. Artık ben de ölümünü bekleyen bir ihtiyar oldum. Bir zaman gelecek. Allah hayırlı ömürler gidersiz. versin hocam inşallah. Sizlere Sağ olun. Bu... Teşekkür ederim. Ol. Ol. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Uzun yıllar Allah herkes istifade etmeyi nasip edesin. Evet. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri Profesör Doktor Ethem Cebecoğlu hocamızla bir Gariplerin Kitabı programında sonuna geldik. İnşallah e, allah Teala en güzel şekilde istifade etmeyi nasip eylesin. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle hepiniz Allah'a emanet olunuz.